Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında Daha birlikteyiz. Bendeniz Ahmet Taş getiren Muhterem Nurettin Yıldız hocamdayız Hocam Hoş, geldiniz. hoş buldum hocam Teşekkür ederim. Afiyetlesiniz Elhamdülillah. inşallah Elhamdülillah. Allah afiyet versin Amin. Şimdi e, Hocam ılımlı İslam konusu e, Yeniden gündeme geldi Bir ara Türkiye ile bağlantılı olarak tartıştık bu konuyu Batı dünyası acaba Türkiye'de bir ılımlı İslam formatı hayata geçmesini istiyor. Buradan da İslam dünyasına böyle bir formülü, modeli ihraç mı etmek istiyor gibi konular konuşuluyordu. Yeni değil yani ılımlı İslam kavramı. Şimdi de Suudi Arabistan çerçevesinde gündeme geliyor. İşte Suudi Arabistan bir şeriat ülkesi olarak e, biliniyor. E, İran bir başka model olarak biliniyor. Suudi Arabistan'da e, veliaht prens e, diye bir zat son dönemlerde Suudi Arabistan'ı dünya gündeminde farklı boyutlarda e, tartışmaya açıyor ne oldu bir konuşma yaptı bundan sonra biz işte ılımlı İslam'a yöneleceğiz diye radikal yönelişlerden çıkacağız diye i̇şte Suudi Arabistan'ın bir bölgesinde Kızıldeniz'e bitişik bir bölgesinde yeni bir şehir kurulacağı Buralarda da Suudi Arabistan'da uygulanan e, hukuktan farklı bir hukuk, daha esnek daha dışa açık bir hukuk uygulanacağını vesaire söylüyor şimdi burada yola çıkarak e, ılımlı İslam'ı yeniden Türkiye'de de tartışmaya başladık hani biraz konuşalım istiyorum yani bu ılımlı İslam neyin nesidir, e, ne oluyor Suudi Arabistan'a ne olacak bundan böyle e, ve oradan yola çıkarak İslam dünyasına neler söyleniyor e, bunları konuşalım e, bir arada Avrupa İslamı falan gibi bir kavram gündeme gelmişti yani Avrupa İslamı e, şöyle bir şey hocam yani sanki e, şeriatı olmayan ahkamı olmayan Sadece akide boyutunda kalan bir İslam gibi e, hani bir boyutu deizme falan kayan e, İslam formüllerinden e, sözü, söz ediliyor. Evet şöyle bir genel çerçeveyi ben e, anlatmış oldum. E, siz de tabii takip ediyorsunuz olan biteni. Ayrıca Suudi Arabistan'da kaç sene bulundunuz? 7 sene oldu. 7 sene bulundunuz yani oranın ilim dünyasını biliyorsunuz oradan kaynaklanan fetvaları biliyorsunuz yani suudi e, hukuku İslam'la nerelerde nasıl buluşmalar gerçekleştiriyor onları da biliyorsunuz şöyle bir değerli toplu hem bilgilendirelim hem değerlendirelim inşallah i̇şte Bismillahirrahmanirrahim bir kere yani biz ılımlı İslam veya benzeri bir deyimi kullanırken bunun Müslümanca olmadığına iman ederek konuşuyoruz. Yani sizle burada biz bir konuşma yaparken esasen bizim için hiçbir değeri olmayan bir ifadeyi konuşuyoruz biz. Yani evet. sanki bir... ...ortak paydamızmış da onlar da oraya gelmiş gibi haşa değil. Çünkü İslam Allah'ın dinidir. Ee. Bunun ılımlısı, serti, yumuşağı vesairesi olmaz. Neyse odur. Olmaz yani Suudi Arabistan şunu diyebilir. İngiltere'nin planladığı Suudi Arabistan... Şimdi Avrupa standartlarına geçiyor diyebilir. Yani evet. Suudi Arap'sa kendisine ılımlı ya da bir şeydi. Bedevilikten medeniliğe geçmiş olabilir. Suud kralları. Bunun dışında İslam onların malı değil. Yani Mekke, Medine civarında bulunmuş olmaları İslam'a sahiplenme hakkı doğurmadı onlara. Kimsenin dini değil isem Allah'ın dini. Biz bir defa İslam'a getirilmiş ilave ılımlı değil haşin İslam sert İslam ifadesini de kabul etmeyiz. Radikal İslam siyasal yani, İslam. Hiçbirini evet. kabul edemeyiz biz. Çünkü evet. İslam sadece inneddin handallahil İslam evet. Allah'ın dinidir. Onun dışında İslam'a bir ilave getirmek beşerin hakkı değil. Ama Suudi Arabistan'ı kurup bugünlere getiren güç Avrupa gücü diyelim İngiltere'yi Avrupa kabul ederek e, herhangi bir şekilde e, ilk defa yaptıkları bir eylem değil. Avrupa daha önce Hristiyanlığa bunu yaptı. Hırımlı evet. Hıristiyanlık oluşturdu. Avrupa'nın dolayısıyla onların fikir babası, iblisin bir tecrübesi var bu hususta. Evet. Bunlar profesyoneller yani. Dine operasyon yaparlar. Yaparlar. Evet. Yaptılar. Yahudiliğe yaptılar. Onların ataları Yahudiler Yahudiler bu oyun oynadılar bunu İslam'a da yapacaklarını zannediyorlar ama e, Hristiyanlığı Allahü Teala kaldırıp yerine İslam'ı getirdikten sonra onlar bunu yapabildiler İslam'ı Allah kaldırıp yerine başka bir din getirmeyecek dolayısıyla ılımlı İslam hiçbir zaman oluşturulamaz bunda hepimiz rahat edelim bunu konuşmamıza da gerek yok ...ılımlı Müslüman oluşturulabilir. Hmm. Yani Müslümanın zihniyetinde oynanabilir. Oynanabilir, bu olur. Evet. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve vefatıyla beraber de... ...bir grup dinden döndüler. Evet. Yani Müslüman garantili değil, İslam garantili. Evet, çok güzel. Dolayısıyla biz, siz, ben, filan hoca efendi, filan Müslüman... ...Anadolu'daki filan mümin, İslam'ı dert etmeye gerek yok... Sahibi Allah bunun ama çocuklarımızı dert etmemiz gerekiyor. Kendimizi. Kendimizi dert etmemiz. Hadi biz yaşlandık başlandık bizimle uğraşmazlar diyelim ama çocuklarımızın İslam üzerinden ılımlı Müslüman, sert Müslüman, radikal Müslüman diye çocuklarımız şekil alabilir, nesil şekil alabilir. Bunu dert etmemiz lazım. Bu olur. Evet. Tarih boyunca da oldu. Yani hiçbir zaman İslam şekil değiştirme. Eğer İslam şekil değiştirseydi. İnsanların hani, İslamla ilişkisi üzerinde oynanabilir. Oynanıyor, evet. oynanıyor da nitekim. Evet. Oynanabiliyor. Neden? Esnek olan ve gel gitleri olabilen İslam değil Müslümandır. Yani insandır. İnsandır. Evet. E, i̇nsan etten kemikten. İslam etten kemikten değil. Evet. İslamın kasları yok. Kas insanda var. Dolayısıyla yorgunluk insanda olur. Müslümanlıkta olmaz İslam'da olmaz Yani bu hususta benim %1 bile bir korkum yok Yani İslam'a İslam bir şey olacak ki. İslam'ın kendi diye. hüviyetiyle ilgili Asla bir endişem evet. yok Allah'ın himayesinde Tarih boyunca onlarca kere Denenmiş İslam'a Şekil verme mücadelesi Tutmamıştır bu Yani bugün İslam Yani ana kaynakları duruyor Ana kaynakları bildiri, duruyor evet. Kamusal gücü de duruyor İslam. Evet. Yani ...ondan ne anlıyoruz? Kamusal güçten şunu anlıyoruz. Mesela e, Türkiye e, bir 100 senedir hatta biraz daha da geri gidebiliriz dâle döneminden alalım bir iki yüz senedir Türkiye layık olsun Müslümanlar isteniyor. Hı. Değil mi? Müslüman zihin zihniyet Z değişsin. Zihin zihniyet zihinler değişsin isteniyor. Evet. E, İslam'ın temelleriyle oyna, sadece kiliseye giden, Hristiyan gibi camiye giden bir Müslüman olsun isteniyor. Sadaka mefhumu köreltilmek isteniyor. Tesettür mefhumu kadında köreltilmek istiyor. Kur'an'a alaka köreltilmek istendi. 200 senedir. Şu anda İslam bütün dünyaya enerjisini dağıtacak güçtedir Türkiye'de. Kamusal olarak çökmedi İslam. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ama bu arada işte sol zihniyetti, şu zihniyetti filan diye bir grup insan mesela dinden uzak yaşadı. Ama onlardan bile 100 kişi 100 kişi bu 100 senede 100 kişi benim cenazem kılınmasın diyemedi. Evet. Yani bu neyi gösteriyor? Kamusal gücü İslam'ın devam ediyor. Mesela en modern semtlerinde bile İstanbul'un, Ankara'nın bu ezan sesinden rahatsız oluyoruz da kimse dilekçe veremiyor. Bir iki valiye telefon edebilen oluyor. Gizli o da açıkça imza atıp ben ezan istemiyorum diyemiyor kimse. Bu kamusal güçtür. Evet. İslam'ın insanlık üzerinde gücü var elhamdülillah. Değil Türkiye'de Almanya'da bile artık ezanlar sesli okunmaya başlandı. Allah hamd ediyoruz. Bu açıdan ben İslam'ın geleceğiyle ilgili hiçbir renk tonu değişikliği olacak diye bir endişem yok. Yüzde bir bile yok. Evet. yani yüzdelik bir rakama bile vuramam bunu ama nesiller üzerinde oynanabiliyor tabi Suudi Arabistan bunu denemek istiyor ben önce aslında e, nesiller üzerinde oynanıyor olması da çok önemli bizim mesuliyet alanımız o zaten evet, İslam yani, bizim mesuliyet alanımızda evet, değil İslam yani hani raflarda Bırakılmak. kalma riski söz konusu yani. Ama bu da sıfır, sıfırlanıp rafta bırakılacak düzeyde değil evet, elhamdülillah. Değil. Tabii Afrika'da ki. açlık bunu yapamadı. Evet. Türkiye'de layıklık uygulamaları bunu yapamadı. Mısır'da Napolyon yapamadı. Ne yaptı? Camilere bin kişi gelecek bir semtte sekiz yüze düşürdü bunu. Şöyle yani, bir şey deniyor hocam. Yani bazen baskılarla olmayan hani zaman zaman diyoruz ya haşlanmış kurbağa sendromu. Evet. Yani bir iklim var. Tenefüs ettiğiniz bir iklim var. Gözlerinizin kendiliğinden dönüşmesi, kulaklarınızın, kalplerinizin kendiliğinden dönüşmesi gibi bir risk söz konusu. Bu var. Evet. Bu var. İşte bu evet. oldu. Evet. İnkılaplar yapıldığında Hı -hı. Türkiye'de bu gerçekleşti. Evet. Ama Yasaklanan Kur'an'a rağmen hafız bir nesil önlenemedi. Önlenemedi evet. Ne olacaktı işte her sene 2000 hafız yetişecekti. 200 yetişti. Evet. Onlar çekirdek oldular. Şimdi koca bir elhamdülillah hafız ordusu çıktı. Elhamdülillah. Yani Allah'ın dini için zeval yok. Amin, Ama evet. Müslümanın ayağının kayma ihtimali var. Suudi Arabistan'da yapılmak istenen tıraşlanmış İslam'dır. Çünkü ta en baştan beri Suudi Arabistan'ın dinsizlik projesi yok batıda. Olsa hı hı. Osmanlı'dan kopardıkları zamanda beş tane bedevi Suudi Arabistan'ı kuran bedevi evet. bildiğiniz bedevi. Evet. Yani onlara çok rahat bunu yaptırırlardı. Yani onlar dinden kopmuş olsalardı sıfır din olsun burada. Denseydi. Yani Suudi Arabi, Mekke, Medine'yi Onlar Cevi. yapardı bunu. Evet. Hocam daha beterini de yaparlar. Evet. Ya yani bedevi ya Kur'an-ı Kerim'de evet. buyuruyor. Bedeviliğin gavruluğu daha gavurluktur. yani. Evet. Gavurlukta da bir numara adamlar. Evet. Ee, dolayısıyla Suudi Arabistan için en baştan beri içinde İslam'ın da bulunduğu petrolü emecek bir pompa sistemi. Yani İslam'ın pompaya güç verdiği ama on, petrolü onların emdiği bir sorun. Evet. Fakat şunu hesap edemediler. Kontrolümüzdeki İslam'dan ...kontrolsüz Müslüman... ...çıkabileceğini zannetmediler. Ne oldu? Ee, Suudi Arabistan'da... ...onların himayesinde her şey yürüdüğü halde... ...bakanlıklarda danışmanlar... ...İngiliz, Amerikan olduğu Amerika'da, halde... Evet. ...Rusya'ya karşı Afganlar... ...cihad ederken uçaklara binip... ...binlerce genç cihad etmeye gittiler. Ee, bir yerde Bosna'da... ...neresi Bosna... ...neresi Suudi Arabistan... ...Hollandalı askerlere karşı... ...Suudi Arabistanlı gençler bulundu. Ee, Suriye'de... E, ...iç savaş ortamında... ...Suudi Arabistan'dan... ...hocalar gelip savaşa katıldılar. Orada konforlu evlerini bırakıp... ...Suriye'de... cihada, ...Somaliye cihada gittiler. Belki şimdi onun önü kesilmek istiyor. Onu, onu o noktaya geliyorum. Sonra dünyanın... ...mesela... E, Yugoslavya'nın boşalttığı... ...ülkelerde... Mini mini şehirler kurdu Suudlu zenginler. Evet. Küçük bir cami kurdu. Caminin etrafına mahalleler kurdular. Müslümanları oraya topladılar. Somali'de açlık oldu. Yüz binlerce insanı doyuracak projeler taşıdı oraya. Yani Suudi Arabistan devleti kendisi böyle müreffeh yaşarken zengin insanlar e, tuttular. Dünyanın her yerine din götürdüler. Kitap götürdüler vesaire. Bununla Amerika ve İngiltere 1960'lardan beri bunlar başka bir din bunlar Vahabi bunlar öcü diye Müslümanların içinde propagandalar yaptılar bu propaganda nispeten tuttu işte Müslümanlar gidip harem-i şerifte namazı bir daha kıldılar oradaki imam Vahabi diye Evet. benzeri yani bir içten bölme hareketi oldu fakat ee, Suudi Arabistan'dakiler bundan çok etkilenmediler. Alimleri, hoca efendileri yani yalnız kalmaya raziyiz. Ahmet bin Ambel de böyle yalnız kaldı zamanında diye bir hissiyatla devam ettiler. Görüldü ki Suudi Arabistan'da ki Vahabi diye dışladıkları hareket ...istedikleri düzeyde bir bölünme... ...işte Suudi Arabistan'la savaşacak... ...haccı onların yüzünden protesto edip... ...hacça gitmeyecek... ...tarzda bir oluşuma dönüşmedi... Evet. ...bu sefer 90'lı yıllardan itibaren... ...Suudi Arabistan'lı zenginlerin... ...işte dünyanın her yerine... ...Musaf dağıtıyorlar, kitap dağıtıyorlar... Hı hı. ...medrese kuruyorlar... ...Türkiye'de gelip ki 80'li yıllarda... ...ciddi bir yardıma ihtiyacı vardı... ...oluk oluk para akıttılar... ...camiler yaptırdılar... ...Balkan ülkelerinde cami yaptırdı... ...bu sefer 90'lı yıllardan itibaren... ...ikinci 2000 yıllı yıllardan itibaren de aleni bir şekilde... ...Suudi Arabistan'da sadaka vermek yasak hale geldi... ...bildiğiniz yasak ama... Evet. ...sadaka vereceksen devlete götürüp teslim edeceksin... Bunu iyi anlaşılması için... ...bizim neslimizin anlayacağı deri yasağına benziyor bu... Hmm. ...nasıl bizde kestiğin kurbanın derisini... ...post yapıp namaz bile kalamazsın. ...hava kurumuna verecektin diye bir anlayış vardı... ...elhamdülillah bir on senedir ondan kurtulduk... ...aynı şeyi... ...Suudi Arabistanlı zenginlerin önüne koydular... ...mallarını bloke ettiler... ...yani Suudi Arabistan'daki... ...hesaplarını bloke ettiler... ...mallarını Avrupa bankalarına kaçırınca... ...Avrupa'da bloke ettiler... Bir kısmı Türkiye'ye getirdi. Türkiye'de e, yatırım yapmak istedi. Tuttu Türkiye'de bunlar terör listesindedir diye birleşmiş Milletler kanalıyla onları baskı altına almaya çalıştılar. Suudi Arabistan'da kurdukları batının emrinde e, ara sıra insanların hacca gelmesine ses çıkarmayacak sistem dünyaya iki örnek oldu. Bunların kontrolünden kaçarak birincisi Suudi Arabistan'da... <gülüyor> Zengin insanlar Dünyaya hayır taşıdılar Bu rahatsızlık verdi Suudi Arabistan'daki bu insanlar Bilerek bilmeyerek istediler istemediler Bütün dünyada sünnet Hayranlığı Hadis-i şerif hayranlığı oluşturdular Mesela Türkiye'de e, hadis okuyalım Buhari okuyalım hı hı. Düşüncesi Suudi Arabistan'dan Kaynaklıdır Evet anladım. evet da Türkiye'de de bu hali biliniyordu ama bu bir ibadet düzeyine işte o Vahabi denen kadroyla taşındı bir yandan onlara Vahabi ithamı taşıdılar onlara bu, da Vahabi konusunda hocam sanki Suud politikası gibi de bir onu e, şimdi oraya geleceğim yani, oraya gel devlet, devlet politikası, politikası gibi, gibi evet, gösterdiler. Evet bir bir boyutuna daha herhalde temas edeceksiniz. Oraya o, gelmemiz gerekiyor. Yani Balkanlarda falan hani vahabi düşüncesi işte e, yani bazı gerilimlere de yol açtı. Onlar gerilimlere da, değil, parçalanmalara evet, yol açtı. Evet. Buradaki Müslüman'a onlar vahabi dikkat edin diye Hı -hı. uyarı yapıldı. Onlara da bu kafirlerin imana ermesi lazım diye Türkiye'deki Müslümanı kafir gösterdiler. Evet. Alenen kafir gösterdiler ama. Aba-ı kafir bunların hmm. diye gösterdiler. İki taraf da birbirinin aleyhinde uğraşırken batı ekmeğini yemek istedi. Evet. Bu arada böyle olmadı ama. Batı ekmek yerken Müslüman da kendi fırınını kurmaya başladığını gördüler. Bunun için Suudi Arabistan'ın kökten değişmesi lazım. Bu politikada İngiltere yanıldığı ortaya çıktı. Hmm. Suudi Arabistan'ın kuruluşunda iki aile birleşip devlet kurdurdular onlara. Bir aile Suud dediler, yani Suud ailesi, ailesi, bir de Şeyh ailesi diye bir aileleri hmm. var. Şeyh ailelerine Haç Bakanlığını, Yüksek Öğretim Bakanlığını, 2-3 bakanlık verdiler. Devlet aile gizli bir şey değil bu zaten. Statülerinde belli. Yani siz işte e, halk zabıtası diyeceğimiz bir zabıta çeşidi var. O onlara bağlı. O aileden geliyor. Yüksek Eğitim Bakanlığı onlara bağlı. Haç Bakanlığı onlara bağlı. İşte hocalık, diyanet görevi diyeceğimiz görev onlara bağlı. Gerisi petrol ve para öbür tarafa bağlı. Yani din işleri adeta. Resmen. Evet. Bu bakanlık statülerinde, görüşmelerde her yerde böyle. Evet. Ama harem işleri Suud ailesine bağlı. Hareme imam tayin etmek üzere hmm. plan çok güçlü. Evet. Buna rağmen bu plan aradan sızan Müslümanlar yüzünden tutmadığı anlaşıldı. Evet. Mesela orada Vahabi görüntüsü devlet görüntüsüdür. Evet. Ama bana hep sorulduğunda sürekli söylemişimdir. Türkiye Cumhuriyeti ne kadar Süleymancı ise, hmm. ne kadar Nakşî tarikatı ise. Mesela belli yıllarda meşhur bir siyasetçi ben Nurcuyum diye meydana çıkardı, değil mi? Evet. da birileri Nakşî, Kadiri evet. diye. Türkiye Cumhuriyeti ne kadar nakşi ise Suudi Arabistan'da o kadar vahabi bir devlettir. Hmm. Orada vahabi diyelim biz ama bu isimlendirme doğru değil. Adamlar Müslüman yani. Niye Müslümanlık dışında bir isim kullanır? O da beni zaten Eşari diye anıyor. Hmm. Eşari. Sen hmm. yani kabir kabir Müslümanısın diyor. Kabirlere tapınıyorsun diyorlar. Evet. Birbirimize vurduğumuz yaftalar... ...kendi üretimimiz değil... ...başkalarının bize ürettirdiği şeyler... ...tarikatçı diye siliyor beni... Evet. ...öbür taraftan dünyanın en güçlü tarikatlarından biri... ...Mekke'de Suudi Arabistan devletinin himayesindeydi... ...Alevi Maliki... Evet. ...büyük bir tarikat hareketidir... Ee, ...ve Suudi Arabistan'ın merkezinde... ...Suud kral ailesinin çocuklarının katıldığı bir de ...yani herkesi idare etmiş bir mantık aslında... ...Suudi Arabistan'daki mantık... ...şimdi bunun çözülmesi lazım... Bu çözülme mesela veliaht denen 32 <gülüyor> yaşındaki çocuğun e, konuşmasından önce 220 alim tutuklandı Suudi Arabistan'da. Evet. Nerede oldukları belli değil. Ne çocukları biliyor. Ne bir avukat onlardan soru sorabiliyor. Yani bir ohal, Niye tutuklandı onlar? E, yani çok, yeni, yeni döneme uyum göstermeyecekler. Çünkü Suudi Arabistan halkı öyle böyle Müslüman bir halktır. Ha. Alemine hürmet eden bir halktır. Evet. Dolayısıyla yani alimleri olmaz böyle bir şey. Nasıl hafifletirsin İslam'a nasıl şekil verirsiniz? Diyeceği belli bir şey. Bunu diyecek 200 küsur alim aldılar içeri. Demeyenler de var. Üstelik yeni çizdiği Res, Resmi adamlar yok sadece. Evet. evet. Ve ...tutuklanmayanlar arasında... ...beş on alim var... ...onlar daha önce senelerce içeride kalmış adamlar... ...terbiyesi hmm. yapılmış adamlar onlar... Evet. ...onlar terbiyeyle mesela... ...meşhur Karni diye bir ve var... 15 milyon izleyicisi var mesela Twitter'ında... ...şu anda alınmadı... ...çünkü senelerce içeride kaldı o... Evet. ...bir sürü dayağını yedi... ...terbiyesini gördü... ...zaten bu tutuklanmaları bile tebrik etti adam... <gülüyor> evet. ...yani beş sene önce... ...kendisi içerideydi... ...ama terbiye eğitim güzel yapılmış... Mesela Örüf denen birisi var. Türkiye'de de çok e, tanınıyor, biliniyor. İşte 15 milyon filan en son baktığımda Twitter takipçisi var. Bir dünya adam yani. Evet. Ama e, veliaht için Allah yenine, yeni yeni derya bu insanlığın önderi filan diye açıklama yapınca içeride kaldı. Şey ev, dışarıda evinde kaldı yani. Evet. Rahat kaldı. Öbürleri içeride bile olup olmadıkları belli değil zaten. Nereye götürüldükleri belli değil. Böyle bir örfü evet. idarenin çok üstünde bir sistemle Suudi Arabistan bu zulmü yapıyor. Alemleri aldılar. Medya diye bir güç yok Suudi Arabistan'da zaten. Ee, bizdeki gibi bir demokrasi bile yok. Bırak sen İslami evet. sistemi. Şimdi adamlar istedikleri şekli vereceklerini düşünüyorlar. Veremezler mi? Yani verirler ama kökünü kurutamazlar. Yani İslam'ın, dedik İslam'ın kamu gücü Kalkmış değildir Bir ikincisi Suudi Arabistan e, Asıl sorunu Aile işi sorundur Yani e, ciddi ciddi Dört devlet çıkması gerekiyor Suudi Arabistan'dan dört kişiye taksim edilsin Diye konuşulan bir devlet Suudi Arabistan Dolayısıyla canının derdinde o Allah'ın izniyle İslam'la uğraşmaya vakit Bulmadan bu kralın ölmesi Gerekiyor bu kral ölünce Büyük babanın çocukları Bitmiş oluyor Ondan sonra ikinci nesle taşınacak krallık. ikinci nesle geçerken bu kral asıl iktidarda olması gereken veliahtı uzaklaştırdı. Evet. Kendi çocuğunu getirdi. Ve herkes bir yerde hazırlık İngilizler büyük ihtimalle bunu bilerek söylemiyorum ama onlara da hazırlık yapın. Size vereceğiz Suudi Arabistan'ı diyorlardı. Diyorlardı. Herkese diyorlar. yaptıkları gibi. Hı hı. Herkes hazırlanıyor. Bizinle Teala bu... Boğaların savaşından İslam gene güçlü olarak çıkacak. İnşallah. Çünkü İngiltere Hristiyanlaştırılmış bir İslam hayaliyle Suudi Arabistan'ı kurup Osmanlı Devleti'ni parçalattı. Suudi Arabistan'ı üç tane bedeviye kurduttu planının tutmadığı 80 sene sonra ortaya çıktı elhamdülillah. 80 sene sonra baktılar ki biz boşuna uğraşmışız. Bir de bütün dünyaya ekonomik kaynak olmuş bir İslam çıktı ortaya. Öyle böyle vabili maabili tıraşlandıktan sonra Kur'an hareketi, sünnet hareketi ortaya çıktı. Yani biz e, akidevi belli başlı farklılıklar aşıldıktan sonra ortaya çıkan İslam elhamdülillah Kur'an'ın hayranlığı, sünnetin hayranlığı İslam'ıdır. Kaldı ki Suudi Arabistan'da e, benim tanıdığım onlarca e, alim şahsiyet, işledikleri hatanın farkında ve vahabilik denen o resmi hareketten dönüş üzerindedirler. Geliyorlar, Hı, görüşüyorlar. Evet. Farklılaşma diye bir şey yok. Bu cahillikten başka bir şey değilmiş. Hı. Diye bizzat bana en popüler isimleri ki şu anda içeride onlar. Allah selamet versin. Hatta Türkiye'deki ulema olarak biz bir platform oluşturalım. Bu platformda yani vahabilikle bizim çürütüldüğümüz, vahabi düşmanlığıyla de sizin çürütüldüğünüzü kamuoyuna açıklayalım diye bir hmm. bir çalışmaya başlayacaktık Eylül sonunda randevularımız vardı adamlar Allah evet. selamet versin bir 15 kişilik ekip oradaki meşhur isimlerden hmm. böyle bir çalışmaya başlayalım e, diye teklifi yapmışlardı. Bu söyledikleriniz yapmışlardı. önemli hocam çünkü yani Türkiye'de de farklı zeminlerde yani diyelim ki e, yurt dışında verilen hizmetlerde zaman zaman sanki bu Vehhabi çizgisiyle karşı karşıya gelmeler olduğu ifade ediliyor. Diyelim ki Balkanlarda mesela Balkanlarda Balkanlarda Tabii. veya Kafkaslarda yani buna benzer yani Suudi kaynaklı e, Dini e, hareketlenmenin işte oradaki yerleşik bazı şeylerle çatıştığı, karşı karşıya geldiği gibi bilgiler yansıyor zaman zaman. Kesinlikle öyle. Evet. Çünkü Vahabi denen insana verilen talimat şudur. Yani hocaları tarafından. Evet. Devletle ilgili değil. Kafkasya'dakiler. Ha komünist, ha namaz kılıyor. Kafir onlar zaten. Hmm. Gidin adamları kurtarın. Evet. Ya bu adamlar tespih çekiyor. Onlar şirk üzere. ...tutturmuş bir şirk kelimesi... Evet. ...yani elindeki fırça gibi... ...herkesi onunla boyuyor... ...bu Aa, yeni hareket dediğiniz... ...bunu bu yeni bunu hareket, ...bunu, bunu yüz bunu yıllık bir hata görüyorlar... Hmm. ...hata görüyorlar... Evet. ...ama bunu ne zaman hata gördüler... ...Suudi Arabistan dişini gösterince... Hmm. ...devlet olarak dişini gösterdi... ...Suudi Arabistan... ...o dişi görünce baktılar ki yani... ...asıl oyun başkaymış... ...başka, evet. Başka olduğunu anlamışlar... ...evet... Haklı oldukları nokta var mı? Ya Somali'de, Nijerya'da bir kabrin etrafında Kabe gibi dönüyormuş adam. Ya Bu tarikatın örneği değil ki. Bunu evet. kim sana tarikat diye gösterdi? Onu görüyor. Kafkasya'daki, Balkanlardaki hatta İstanbul'daki uygulamayı o olarak yorumluyor. Evet. Tıpkı bizim de Mekke'de, Haram-ı Şerif'te, Kabe'nin dibinde namaz kıldıran adamı kafir gören... Arkasında namaz olmaz diyen anlayış iş gibi. Evet. Yani evet. bir tarafın aşırılığı, öbür tarafın aşırılığı ortada birbirini besliyor. Bazen. Ortada yeni nesiller evet. bir arada görünmeyen İslam görüntüsü, Müslüman görüntüsü ne evet, kavuşmuş evet. oldular? Bu bir sıkıntıydı. Er geç herkes akıllandı. Yani burada da bir evet. ne oluyor ya bu kadar mı İslam e, bölünecekti sorusu hı orada hı. da oluştu. Bu son. 200 küsür alemin tutuklanması 200 kayıp biliniyor gerisinin nerede olduğu bilinmiyor yani belki 500'dür bu rakam hmm. çok kötü bir şekilde. Toparlama yaptı. Bizdeki 28 Şubatın 2-3 katı daha güçlü bir şey. Allah. Ya yani mesela oradan tanıdıklarımla e, telefon görüşmesi yapıyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şeyh Nurettin görüşürüz inşallah deyip kapatıyorlar, kapatıyorlar telefon. Daha önce 20 dakika, 30 dakika görüşüyorduk şu ne oluyor bu. Konuş, adamlar görüşmüyorlar bile. Evet. Hatta benim e, bir konuşmamda. Suudi Arabistan İsrail'den daha tehlikelidir Müslümanlar için bir cümlem vardı. O orada medyaya taşınmış. Türkiye'de işte iktidara yakın bir hoca böyle açıklama yaptı diye. O konuşmamdan sonra başka bir hoca efendi bana haber gönderdi. Telefonla görüşmeyelim ben Türkiye'ye geldiğimde görüşürüm. Hmm, yani konuşma, sizinle konuşmaktan Benimle bile. Benimle bağlantıda olmaktan korktu haklı. Evet. Çünkü Suudi Arabistan'da avukatlık yok. Böyle bir hakkını aramak diye bir şey yok. Senin hakkında bir zan oluşması, idam edilmen için yeterli bir sebep. yani ve bu yapı İslam adına gibi. İslam gözüküyor. İngilizlerin tarif ettiği İslam bu. Evet. Yani evet. İngilizlerin. İranı da e, bir başka açıdan baktığımızda, sözün et, evet. ettiğiniz için söylüyorum. Yani ümmetin İslamı değil bu. Evet. Yani Suudi Arabistan'da ümmetin İslamı değil. Fakat bir şeyi konuşmamız lazım. Bu planı yapanlar çok kaliteli planlama yapmışlar hocam. Allah için konuşacaksak Suudi Arabistan'da siyasetin en üst kademesini, alt kademesini, en üst kademesini ve dış ilişkileri çıkarın. Suudi Arabistan Ahmet bin Hanbel'in Hanbeli mezhevidir hocam. Hmm. mahkemelerinde boşanma evlenme ticaret kanunen faiz yüzde yüz yasaktır hiçbir şekilde faiz ilişki olamaz rüşvet haramdır haram kelimesi kanunlarda geçiyor zaten yani evet. bir uyduruk diyeceğim de uyduruk da değil Hanbeli Mezebin'in kitaplarının devlet olmuş şeklidir paraya dokunma kral istediği gibi harcasın 5000 prensi var bu 5000 prensi yesin, içsin İslam devleti orası hmm. mesela Kimse merak ediyor. Yani o et. ayrı bir kategori. Yani başımızdaki o, o, o. bela büyük bir bela. Bunu anlatmaya çalışıyorum evet, Suda evet. sen küçük bir bela değil. Hı hı. O yüzden de bu anlayıştan dolayı da mesela bir alim çıkıp Veli Aht'ın bu cümlesini yorum yapacağı zaman. Estağfurullah sen nasıl muhalefet edersin böyle bir şey. Biz İslam devletiyiz. Yani ha bir de sakallıdır o velihat denen adam. Evet sakallı. Sakallı çünkü eğlenceden, davul zurna'dan, gece hayatından tıraşa vakit bulamıyordur. Yoksa onun imanla ilgisi olan biri değil. Yani evet. dün çıktı meyhanelerden geldi. Evet. Arap emirliklerinde şurada burada meyhanelerde yakalanmış birisi o. Evet. Babası evet. Riyad valisiyken o meyhanecilik yapıyordu. Şimdi adam oldu da Ümmeti Muhammed'in Mekke Medine'sinin bulunduğu yerlerde Güya yani yönetici olacak Mesela Birleşmiş Milletlerin İnsan hakları evrensel Beyannamesini imzalamayan Kaç ülke var dünyada? Çin var Ve hı. Suudi Arabistan var. Evet. Küba var hı hı. Yani Suudi Arabistan Ne gücüyle diretiği imzalamıyor Çünkü alimler Bu ilk şeyh ailesi diyelim Bu insan hakları Evrensel beyannamesinde Din değiştirme hakkı diye Bir haktan söz ediyor Evet. İslam ise din değiştirmeyi yasaklayan bir dindir. Biz İslam devletiyiz. Herhangi bir şekilde bu anlaşmayı imzalayamayız. Hmm. Aksi taktirde Suudlu bir vatandaşın dinini değiştirme, İslam'dan çıkma hakkı olur diye. Niye düşünüyorlar? Düşündüğü gösteriliyor. Suudi Arabistan'ın bu konuda kınayan yok ama. Evet. Birleşmiş Millet'ten bir şey duydunuz mu? Suudi Arabistan niye bu? Küba'ya bastırıp duruyorlar mesela. Niye sen itaat etmiyorsun Birleşmiş Milletler'e diye. Çin hep kınanıyor. İnsan hakları örgütü bilen de bir şey var... Türkiye saat başı kınıyor... ...şunu tutukladım bunu... ...Suudi Arabistan'da asılıyor, kesiliyor... ...mesela bir köyü imha edebiliyor Suudi Arabistan... ...bu köyü kaldırdım diyor... ...buradaki vatandaşlardan... sussuz olanlar filan gerekilsin... ...gerisini imha ediyor adam... ...hiç kınandığını duydunuz mu Suudi Arabistan'ın? Kategoriydi şu oralar... <gülüyor> ...ama Arap Emirlikleri'ni kınıyor... ...Bahreyn'i kınıyor... Hmm. ...neden kınamıyor Suudi Arabistan'ı... ...Suudi Arabistan... E, kontrollü evlat yani evet. şımartılmaya müsait bir evlat e, bu sebeple Suudi Arabistan'ın kınanması gerekmiyor evet. bu Müslümanların başına bir bela olarak getirilmiş ama bu bela kontrol ediliyor kontrollü bir bela e, bu sebeple bugün eğer Suudi Arabistan Müslümanların İslam devleti olsaydı Allah'ın izniyle İslam çok daha iyi durumdaydı bir tek Parazit bir Faysal diye birisi vardır krallarından evet. Türkiye'de mesela Erbakan'la muhabbeti çok iyi Erbakan'ın dua etti onun Erbakan'a dua etti enteresan bir adam ama adam hayatıyla... ödedi bunu evet. yani meşhur kral olduğu halde yeğeni tarafından öldürüldü yeğeni de hemen öldürüldü niye kim tarafından öldürüldü anlaşılmadı böylece. Evet. Ee, ...bir ufak parazit oluşturacak... ...biri zaten imha ediliyor. Evet. Dolayısıyla biz... ...Suudi Arabistan'ı... ...lazım değil desen... ...bayrağı kelime-i tevhid adamın. Evet. Devletindeki yasalar... ...her şey şeriata uygun... ...sadece dış işlerinde... E, ...İslam değil... ...iç özelliği... ...yüzde yüz olan bir devlet gibi duruyor... ...ve dünyanın... ...en zengin ülkelerinden biri... ...ve... Bir ailenin adıyla anılan tek devlet dünyada. Aile adıyla alıyor. Evet, Suud, Suud bir ailenin ayı, adı. Evet. Bir aile devleti. Böyle bir karmaşıklık. Tam İngiliz filmi bu. <gülüyor> İngiliz filmi. Biz ise evet. orada bu sistemi çözmemiz gerektiği halde oradaki üç tane gariban Müslümanla uğraştık. Sonra Türkiye'ye para getirecekler diye onların parasına hayran olduk. Şimdi ne para kaldı? Şu an Suudi Arabistan'da da bir ekonomik kriz var. Birileri evet, onların evet. da gırtlağını sıkıyor. Ticaret rahat değil. İyi zenginler devletin kontrolü altındalar. Paralarını çıkarmakta sorun yaşıyorlar. Yani böyle o kadar basit değil. Bu sebeple biz yeniden Suudi Arabistan olayına bakmak zorundayız. Ilımlı İslam dediği şey... İlk İslam ayarını yapanların sözü bu evet. İlk İslam ayarını orada İngiltere yaptı dolayısıyla ilk İslam neydi ki ılıma dönüyor bunlar ılıman İslam'a dönüyorlar İlk İslam bizim aradığımız İslam mıydı ya da iman ettiğimiz İslam mıydı üç tane beş tane hocaya Müslümanlara kafirsin deme hakkı tanınmış biz nasıl 28 Şubat'ta gizli eğitim yapıyorduysak Suudi Arabistan'da 50 senedir o şekilde hocalar talebe yetiştiriyorlar. Allah Allah. 50 senedir. Ben 7 sene kaldım. Yani İslam devleti görünümünde ama İslam devleti görünümünde ama, ama ben 7 sene kaldım Suudi evet. Arabistan'da. Emin sana hocam burada bana isimler vermişti. Filan hocalarla muhakkak görüş diye. Çoğunun belki 50 tane hoca efendinin evine gittim. Yemek yedim. ...çaylarını içtim... ...ellerini öptüm... ...oo Emin Hoca'nın talebesi misin diye... ...beni saygıyla karşıladılar... ...şu soruyu soracağım derken... ...hepsinin işi çıktı ama... Hmm. ...üniversitenin dışında bir yerde ders okuyamazsın... ...evet... Ya ...bir ders halkası kurması mümkün değil bir alemin... Harami Şerifler'de vaaz ediyor... ...o vaazda oradaki hacları gösterip... ...kafir bunlar demek için sadece... ...Allah Allah... ...yani bir, bir haç fıkhını okutuyor... Haçta bidattı kafirdi sen hiçbir zaman haccı öğrenemiyorsun ama. Yani hep parçalamaya, itmeye yönelik bir şey. Yani Suudi Arabistan'da en değerli alimler bile bir hapis hayatı yaşadılar. Onun için biz oradayken e, Suudi Arabistan'daki alimlerin bolluğu bilhassa Mekke, Medine'deki bolluğu alim buzdolabı derlerdi. Alim buzdolabı, alim dondurucusu diye anarlardı, espri yaparlar. Alimlerin buzdolabına konduğu bir yer bozulmasın. Pek çoğu da Mısır'daki olaylardan kaçmış... E, insanlar işte Irak'tan kaçmış oraya gelmiş insanlar. Suriye'deki zulümden, Hama olaylarından kaçmış gelmiş. Buradan da kovulursam Gidecek ailece yerim. gideceğim yerim yok deyip orada öyle Sesli buzdolabında sabah. beklediler. Hmm. Çoğu vefat etti, Rabbine kavuşup gitti. Suudi Arabistan İslam devleti olarak kurulmuş, İslam olarak yaşanılan bir yer değil. Mekke Medine'sinin o azametini çıkardığımız zaman kaldı ki Mekke içinde geçerli bunlar. Medine içinde geçerli. Neden? İslam'dan kendini anlıyor adam. Ve İslam'ı kendisinden başkasının yaşamayacağını, yaşayamayacağını düşüne. Kabile dinine dönüştürülmüş adede. Ya bu lanse edilmiyor. Evet. Söylenmiyor bu. Mesela Rabıta diye bir örgütü var Suudi Arabistan'ın. Faysal'ın planladığı hı hı. bir şey. Planlanırken bu... Uluslararası bir uluslararası nitelikte Birleşmiş Milletler'de belli bir koltuğu var bir şey var yani. ama planlanırken bu hilafet yeniden ihya edilsin Kudüs yeniden kurtarılsın diye planlanmış yani uluslararası bir güç gibi var, bir yani. tür Birleşmiş Milletlerin çekirdeği gibi ya İslam Birleşmiş hı hı. Milletler'in çekirdeği gibi planlanmış ama o Faysal'dan sonra Suudi ailesinin reklamı için kullanılmış dış ülkelerde Suudi Arabistan'ın reklam ...oyuncağı gibi kullanmış. E bu arada... ...iki tane tefsir kitabı dağıtmışlar. Üç tane Hanbeli fıkı ...kitabı dağıtmışlar. İşte İslam... ...konferansı yapmışlar. Yo, Masraf otellerde alimleri toplamışlar. Ya bunlar Rusya'da da yapılıyor. Yani Rusya'da evet. da... ...Rusya bir otelde Müslümanları... ...misafir ediyor yani. Komünist bir ülke. Amerika daha fazlasını yapıyor. Enstitüler, evet. menstitler kuruyor. Ama bizim çıkmazımız şurada. Suudi Arabistan... ...mesela... Ee, ...bir Irak gibi sosyalist, Suriye gibi e, sosyalist bir ülke değil. Yani şeriat evet. devleti, gerçekten şeriat. Bayrağı bir defa cihadı simgeleyen kılıç ve kelime-i tevhidle. Don, rengi bile yeşil bayrağı. Evet. Çok güzel bu, bu gözümüz boyanmış bizim. Evet. Karşına yemek giymediğini neyi alacaksın karşı çıkmak için? Kelime-i tevhidi alacaksın... Yahut da Hanbeli fıkhını karşına alacaksın. Neyle savaşacaksın? Evet. Mesela vahhabi mezhebi diye bir mezhez Suudi Arabistan'da tek bir kelime yoktur. Hanbeli mezhebi vardır. Biz yıllarca Vahabi diyerek Hanbeli mezhebini Ahmet bin Hanbeli karşımıza aldık. Neden? Karşıma çıkan Bedevi aslında Hanbeli mezhebini yaşıyor. Uslubu ve art niyeti yüzünden... ...beni Hanbeli mezhebiyle karşı karşıya bırakıyor... ...ama Vahabi diyorum ben tabii... Evet. ...mesela Vahabilik mezhep zannedilir... ...Vahabilik mezhep değil... ...bizdeki bir hareket gibi... <gülüyor> ...yani mesela Nakşilik mezhep adı değildir... Tabii. Han ...Hanefi mezhebinden... ...Şafi mezhebinden... ...bir tarikatta olanın adıdır... Suudi Arabistan'da da aynı şey geçerli. Öyle bir çıkmazda bırakıldık ki biz. O planı çok güçlü. Müslümanların ayakta duramadığı, kitap yazamadığı, gazete çıkaramadığı dağınıklık dönemimizdi. Abdülhamit sonrası dönemde Suudi Arabistan ortaya çıktı. Bu çıkışta Müslümanlar ne olduğunu anlayamadılar. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki son Orta Doğu'da anlıyoruz mu ne olduğunu? Evet, bunca evet. Imkanı, Ne yazık ki bunu da anlamıyoruz ama en azından mesela Suriye'deki yeni düzenin, Oradaki bir ikinci İsrail için olduğunu siz yazıyorsunuz mesela en azından, evet. en azından evet. o kadar. Suudi Arabistan'da o da olmadı kurulurken. Bunu şunun için söylüyorum. Şu anda da ne olduğu hala gizli. Hı -hı. Neden gizli? Çünkü bunu münafıkça yapıyorlar. Biz İslam'ın faturasını çekemiyoruz artık. Hı -hı. Avrupa gibi ...olmak istiyoruz. Bunu Alince... ...söyleyemiyor. Filan yerde bir şehir... ...kuruyorum. Orada Hı -hı. örtülme... ...mecburi değil diyor. Şimdi e Suudi Arabistan'da... ...kadınların sokağa çıkması yasak. Bu Veliaht Bey... ...ilk yaptığı iş kadınlara ehliyet vermekti. E Esasen... ...kadınların ehliyet almaları... ...İslam'da yasak değil. Hı -hı. Ama 30 senedir Suudi Arabistan'daki... ...alimler Hanbeli mezhebini... ...esas aldıklarından... ...Hanbeli mezhebinde peçe farzdır... <Gülüyor> Dolayısıyla kadın peçeyle araba kullanamaz, trafik açısından sakıncalı. Soruyor emniyet müdürlüğüne peçeyle araba kullanır mı? Kullanamaz diyor. Ben peçeyi açtırmam o zaman diyor. <Gülüyor> peçeyi açtıramadığı için kadınlar da araba kullanamazlar, ehliyet alamazlar diye bir alimlerden korkup Suudi Arabistan ehliyet vermedi kadınlara. İlk işleri bu alimler içeri alındıktan sonra ehliyet serbest bırakmak oldu. Ondan sonra örtü mecburiyeti yok. Alkol yasağı var mesela. Bira bile satılamıyor Suudi Arabistan'da. Ne yapıyor? Alkolsüz bira diye bizdeki meşhur rezil firmalar bile. Alkolsüz diye oraya bira gönder. Üstüne alkolsüz yazıyor. Zaten senin teknik <gülüyor> laboratuvarınle nasıl? Alkolsüz yazsın. Bilakı hül bilakı hül diye bir şey kapaklarında hep yazar. Ama Türkiye'nin birası orada satılıyor. Evet. Nasıl oluyorsa bu alkolsüz bira. Evet. tabii. Bir sıkıntı yok. Balığın üstüne bir helal kesimdir yazıyor. balıkta helal kesim diye bir şart yok aldı ki. Yani iki tavır. Hmm. Şimdi yeni kuracakları şehir alkolün yasak olmadığı, kadına kıyafet sıkıntısı olmadığı, eğlencenin yapılabileceği, haram faizin işleyebileceği güya serbest bölgesi oluyor ya gümrüklerin. Evet, evet. İnsanın da serbest bölgesini oluşturacaklar orada. Evet. E 20 milyonluk bir ülke. Bunun 10 milyonunu oraya topladın mı artık İslam nerede yaşanacak? Bu münafıkça bir tavır. Ama Allah'ın izniyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naşinin bulunduğu bir yerlerde bunlar bunu yapmadan helak olup gidecekler diye iman ediyorum ben. Ya allah Teala onlara evet. izin vermeyecek. Bir, ikincisi yetiştirdikleri nesil Allah buyurdu ki, Peygamber buyurdu ki anlayan bir nesildir. Yani Suudi Arabistan'da İslam'ın, ...canlanması... ...diğer layıklık görmüş ülkelerden daha kolay. Nesil daha çabuk... ...Allah ve Resulü Bazen diye. Bazen nesilden biliyor. de şey yapılıyor hocam da... ...yani acaba... ...yani yeni nesil de acaba... ...böyle bir deformasyonun içine mi giriyor gibi... Suudi Arabistan'da nesil sorunu zaten var ama. Var değil mi? Neden evet. var? Çünkü çok zengin, şımarık... Hı hı. ...Suudi Arabistan'da alkol kullanamıyor ama... ...uçağa atlayıp Nihalistan'a gidiyor... ...öbür gün dönüyor. Evet. Mesela çok enteresandır... ...Suudi Arabistan'ın Yunanistan'a... ...kaç uçağı var günde... Evet. Atina'dan gidip gelen... ...Yunan Hı. uçakları... ...Suud uçakları hayret edilecek bir şey... Su, ...Yunanistan kaç milyon... ...Suudi Arabistan'ın Yunanistan... ...nüfusu toplanınca 30 milyon olmuyor... 10 uçak nasıl kalkar haftada... ...Yunanistan'a Atina'ya... Evet. Nere gider bu insanlar... ...ne ticaret yapacaksın küçücük bir ülke bu... ...asas ziyaret... ...yani günü birlik... ...rahatlamaya gidilen yerlerdi Yunanistan... ...İspanya mesela... ...Suud vatandaşlarının... ...evlerinin bulunduğu, o otelleri... ...aylarca kiraladıkları yerler... ...ama bu Suudi Arabistan'ın... ...bütününü temsil etmiyor, şımarık... ...zengin, orada namaz, oruçtan... ...tesettürden rahatsız olanların... ...yaptığı bir nesil, çünkü Suudi Arabistan... ...devlet olarak... ...asla benim sevmeyeceğimiz bir devlettir... ...ama Müslüman kardeşlerimiz... ...var orada, evet. Ve bu yabana... ...atılabilecek bir şey değil biiznillahü teala. Mesela son 10 senedir Türkiye'yi vatan edinmek istiyorlar. Hmm. Daha önce niye gelmiyorlardı Türkiye'ye? Türkiye'de İslam görüntüsü var. Burada bizim hanımlarımıza dil uzatılmaz. İktidar Müslüman Türkiye'de ya Trabzon'da neredeyse nüfusun bir bölümünü oluşturacaklar artık evet. yani. O hale geldiler. Tabiatsa İspanya'da güzel bir yer. İspanya'ya evet. da gidebilirlerdi. Evet, evet. Ama bu bir im iman hasretidir. Yani orada da bu pozisyondan rahatsız olan büyük bir Müslüman kesim var. Ama devlet hak hukuk bilmeyen, bağırıp çağıran, asıp kesen bir devlet. Ee. Burada büyük bir sıkıntı söz konusu. Ben Suudi Arabistan'daki dönüşümün tam bir münafıklık ve zındıklık olduğunu... Ee. ...ama bunun oradaki üst yönetici aileyle ilgili olduğunu... ...onların artık İslam'ı taşımaktan yorulduklarını... ...münafık bir şekilde, zındık bir şekilde... ...Mekke, Medine'de yapamayacak, Riyad'da yapamayacaklar... ...köşe başında bir cami var... ...yeni bir tane camisi olan bir şehir kuralım... ...bunu örnek... ...fitne şehri olarak kuralım düşünüyorlar... Hmm. ...bizde nasıl Levent vardı bir zamanlar... ...Sosyete orada gidip zındıklık yapıyordu... ...camiler orada kurulunca da... ...ne biçim burayı da batırdınız dedi... ...mesela bizim çocukluğumuzda... ...Florya böyle bir yer bilinirdi... Evet. ...Müslümanın girmediği bir yer bilinirdi... ...öyle bir Filorya kurmak, devent kurmak istiyorlar... Ama Suudi Arabistan e, bunu kolay yapabilecekleri bir yer değil. Çünkü Kur'an'ın, Hadis-i Şeriflerin, Bukhari'nin, Müslim'in, e, Hristiyanların elindeki İncil gibi kuru kuruya okunacağını zannediyorlardı. Hayır, 80 senedir Bukhari okuna okuna tam bir nesil yetiştirdi. Vahhabi dediler, e, bozamadılar. Selefi dediler, bozamadılar. Radikal dediler, tutmadı elbette orada 100, 200, 300 İskilipli gibi asılmış alim olacak. Kader Allah'ın Allah evet. kaderi bu. Onlar bedelini ödeyecekler. umuyorum Suudi Arabistan basıldıkça güçlenen bir yayı olacak. Çünkü Türkiye'de İskilipli rahmetullahi aleyhi ve emsali ulema asıldı, Kur'an yasaklandı, ezan yasaklandı. İslam'ın lehine mi oldu, aleyhine mi oldu? Ben size bir soru söyleyeyim yani. yani bu baskılar e, iç direnci artırıyor hocam insanların kalbi direncini artırıyor. Aksine belki çok daha e, böyle şey bir ortam olsaydı, lale dönemi yani, devam etseydi. Bugün böyle olur muydu? Dönüşme daha Geç tehlikeli olacağım. olurdu yani. Belki ha, öbür tarafa dönüşme. Öbür var. tarafa dönüşme çok daha e, faz, fazla olucu. hocam az bir süre kaldı da. Hani başta dedik ya bu ılımlı İslam diye bir şey söz konusu olmaz. Ancak Müslümanın zihniyetinde bir dönüşüm söz konusu olabilir. İsterseniz ona karşı hani kendi zihniyetimizi o tarz bir dönüşüme karşı korumak için evet, sözümüzü oraya gitirelim. Orada bitirelim diyorum. Evet. Yani Şimdi iki üç dakikamız biz var. Biz Suudi Arabistan'ı dert etmemize gerekiyor. Evet. Yani bir de oradaki Aslında Müslüman. geniş bir bilgi de verdiniz Yani e, hakikaten o da belki Çok faydalı oldu Ama bunu bilmiş olduk hı hı. Bütün dünya üzerinde küfrün böyle bir projesi var Evet Onu orayla meşgul ediyor Bizi güneydoğudaki e, sorunlarla meşgul ediyor Kafkasya'daki Müslümanı Başka bir şeyle meşgul ediyor Bu arada büyük bir plan içerisinde İslam'ı eriteceklerini zannediyorlar Din Allah'ındır Herkes rahat etsin İslam'a bir şey olmaz Evet ama, Ama kendimize bakalım. Bize olmaması için ne yapmamız lazım? Evet. Yani Müslüman olarak ben bir Allah'a ait imanımıza hiçbir tartışma maddesi katmayacağız bu dönemde. Evet. Filan filozof böyle demiş, İbn Rushd böyle demiş. Allah üzerinde tek bir kelime konuşmayacağız. Bu 1400 senedir bize gelen imanı bir modernizasyon uğruna tartışma konusu yapmayacağız. Bu tartışma tehlikeli. İlahiyat fakültelerinde çocuklarımız Allah üzerine bir test bile hazırlamamalar. Bundan sonra ne öğreteceksin insanlara? De. Yani bu bir teknoloji değil ki ya da bir felsefi doktrin değil ki açıp bunu insanların tartışmasına açıyoruz. İki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zatı, şeriatı ve ashabı üzerinde hiçbir konuşma yapmayacağız. Bidat midat ne varsa kalsın öyle. O bidat diyor diye ben bunu açtığım zaman tartışılan bir sahabi, tartışılan bir peygamber yıpranan bir İslam demektir. Hiç ılımına mı ılımına gerek yok. İslam kendi gidiyor zaten o zaman. Peygamberi tartışılıyor ya. Peygamberin hanımı tartışılıyor aleyhissalatü vesselam. Peygamberin sahabesi tartışılıyor. Bu tartışmalar en büyük risk. Üç, ümmeti Muhammed'i bugüne kadar getiren mezhep imamları, tarikat imamları, mücahitler, selahaddinler, bu isimler etrafında ümmetin Popüler diyelim çağdaş deyimle... ...kabul ettiği ve İslam'ı... ...bugüne taşıyan isimleri tartışmayacağız. Çünkü Selahaddin Eyyubi... ...tartışman, Haçlılara da... ...hak vermen anlamına geliyor. Evet. Olmuş bitmiş ve yeniden... ...ortaya çıkmayacak. Yani Selahattin Eyyubi... ...yeniden yaratılmayacak ki. Nesini tartışıyoruz bunun? Eylemleri tartışabiliriz ama isim... ...tartışmamak gerekiyor. 3. Kur'an-ı Kerim'imiz... ...ve hadisi şerifler ve fıkhımız... Bugün kilitlenmiş durumdadır. Onlara yenilik yapma bakımından iştihat yoktur artık. Bu batıl ve düşmanca bir harekettir. Olaylara müştehit gerekiyor. Hı hı. Ama Ebu Hanife'yi değiştirme anlamında, şafiiliği değiştirme anlamında iştihat sapıklıktır. Neden? Çünkü Ebu Hanife'nin sistemini değiştirmek demek rahmetullahi aleyh. 1200 senedir insanların yanlış bir din yaşadığını iddia etmektir. Benim derdim mezardaki insanları cehenneme sokmak mı, bugünkü mesele sigortaya bir çağrı öğretmek midir? Müslümanlar sigorta düzenine nasıl ayak uyduracaklar? Bunu bulmak başka şey, geçmişin yanlış olduğunu söylemek başka bir şey. Allah'ın bana yüklediği vazife fıkıhçıysam ben, oturup buna çözüm üretmektir. 3-5-10 fakir oturup çözüm üretecekler. Geçmişin irdelenmesi, geçmişin yanlış olduğunu söylemektir. Bunun iki sonucu var. Adamlar kafir oldu mezarında bir, iki. Haşa. Biz bu dini kafirlerden aldık o zaman. Haşa, haşa, evet. Bu da İslam'ın bugün bile yok olmama nedeni oluyor. Evet. Bu tür tartışmalardan uzak kalacağız. Allah'ın izniyle İslam zaten tevarüsen geliyor nesiller üzerinde. Çocuklarımızı bunaltan şey biraz önce yorgunluk, zihin yorgunluğu hı hı. oluyor diye bir ders yaptıydık ya hatırlıyorsunuz. Evet, evet. Yani gençler İslam böyleyse diye sormak zorunda kalıyorlar. Yani. Bu soruyu oluşturmamak için dinimizi tartışma alanı iteceğiz. Dinimizden bir meseleyi tartışan herhalde casustur, yabancıdır diye kendini dışarıda hissedecek, ürkmeli Evet. Şimdi ise cami kürslerinde hoca efendileri dinliyorum. Cuma namazında basit basit şeyleri tartışmaya açıyorlar. Adamın abdestle ilgisi yok. Belki guslu yanlış almış gelmiştir. Ona kabir azabının varlığı yokluğuyla ilgili tartışmayı niye anlatıyorsun ya? Ya. Yeah. Bu sade ve içine kapanmış kendini e, ayakta tutmaya çalışan İslam. Bizim İslamımız olmalı şu anda. Batıya tebliğdeyse oturup belli şeyleri geliştirmeliyiz. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Amin. Çok önemli e, meseleleri konuştuk hakikaten. Yani kamuoyunda tartışılmasının ötesinde demek ki bilinmesi gereken çok temel hassasiyetler var. Allah razı olsun. Amin. Değerli dinleyiciler e, İslam'dan Hayata Ölçüler programının sonuna geldik. Bendeniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla bir.